Soru. Dışarıda sandığın işkence düşmanın kendi benliğinin içinde çıkarsa ne yaparsın? Veri. Şimdi dinleyeceklerinizi evde deneyebilirsiniz. Yöntemler çalışacaktır. Giriş. Sakinleştir kendini. Sırf öyle karar verdin diye yap. Ortalık kalkıp kopsa da sen inadına sakin kal. Kaygılı düşünceleri yavaşlat, mümkünse durdur hatta. Gerekliymiş gibi görünüyor ama yanıltıcı o. Çünkü senin ardında saklanan ısrarlı gevezelik senin kafanı karışık tutmaya bayılıyor. Meydan ona bırakma. Düşündüklerin hepsi vakti geldikçe çatır çatır olacak nasılsa. Aç yelkeni, sal üstüne doğru dönüp ta gözünün içine bak. Göz altında izlenen o olsun bu kez. Sadece sen ol. Sakin kal, özenle, ısrarla. Birinci bölüm. Her şey patlak vermeye o gün başladı. Genç stajyer kız Mikrobiyoloji departmanının koridorlarında yürürken. Aslında belli ki düşünceler arka planda epeydir kaynamaktaydı. Yıllardır birikiyorlardı belki de. Ama işte o gün asıl sorun birden tanıma alanına çıkıp çiçek gibi vermişti. Karşıdan gelmekte olan bayan profesörün görüntüsü vardı mesela. Omuzların etrafında sarkan akademik pelerin duruşu, yüzüne sanki kalıcı gibi yerleşmiş o hoşnutsuz ifade ve onunkine benzer hal ve ifade üzerine bulaşmış halde onu takip ederken yürüyen, kayıp gölgelere benzeyen üç öğrencisi. Stajyer, profesörü tanıyordu. Birkaç ay önceki endokronoloji rotasyonundaki hocalarından biriydi. Kadını severdi, saygı da duyuyordu. Onu bu kadar keyifsiz, gergin, problemlere gömülmüş görmek üzücüydü. Sebebi her ne olursa olsun üzücüydü. Yakında üstleneceğim mesleğin en tepe noktasındaki rol modellerinden biri bu işte diye düşündü. Sonra kaçınılmaz soru gelip zihin alanında verdi. Hayatım için istediğim bu mu? Kendi geleceğinden bekleyebileceğim en iyi durum bu mu?'' Başını belli belirsiz iki yana sallayıp içini çekti. Kollarını kovuşturup koridorun köşesinden dönerek pediatri binası yönüne doğruldu. Orada yine hocalarından biri olan diğer bir profesörle buluşacaktı. Adamın internetteki yabancı kaynaklardan birkaçının çevirisine ihtiyacı vardı. Stajyerse tam arada kişi, Zira hem yabancı dili hakimiyeti vardı, hem de bilgisayarların dilinden anlayıp nette dolaşabiliyor ve sunulabilir tarzda yaz derleyebiliyordu. Anlık bir görüntüye bakıp bir meslek üyesinin tüm yaşam kalitesini yargılamak adil değil, diyordu bu arada zihninin bir bölümü. Ama tablo neredeyse tipik ve yeterince sık rastlanan halleri, diye yanıtladı bir başka köşesinden yükselen diğer ses. Kendilerini güvende hissetmedikleri ortada. Aralarında tartışıp çekişiyorlar, birbirlerinden rahatsızlık duyuyorlar, dünyaya güvenleri yok. İnanılmaz miktarda bilgi ve tecrübe birikimleri var ama, diye ısrar etti zihnindeki pozitif taraf. Ayrıca görünürdeki tüm uyumsuzluklarına rağmen birbirlerine hiç değilse bunun için saygıları var. Mutlu değiller ama... Diye ekledi negatif ses Orası doğru Diye kabullendi pozitif ses Ama öyle bakarsan kim mutlu ki yani Doktorlar değil, avukatlar değil Mühendisler değil, çiftçiler değil Tüccarlar değil Kimsenin hayatı cennette inşa edilmişe benzemiyor Peki ama Öyleyse benim gözden kaçırdığım nedir burada Hatta tam olarak aradım nedir Neyin eksikliğini duyduğumu bile tanımlayamıyorum Genç stajyer karşıdan gelen iki sınıf arkadaşını görüp adımlarını yavaşlattı. El sallamalarına karşılık verecek kadar çözdük kollarını. "Asu, merhaba canım.'' diye seslendi karşıdan gelen uzun boylu sarışın. Notlarını yüksek tutmada hiç güçlük çekmeyen tiplerdendi. Beşinci sınıfların planladığı eğlence bilet almış mıydı? Organizasyon iptal edileceği haberi geldi de... Eğlenceye organize edilmişti. Hiç farkında değildi. İptal mi edilecekmiş? Fena değil, iptal et. Evet, dedi sarışının yanındaki diğer sınıf arkadaşı. Duruşundan, sesinden eşcinsel olduğu anlaşılan ama bunu saklamak için hiç zahmet etmeyenlerdendi. Siyah gözlük çerçevesi kullanıyordu. Ayrıca buyip bırakmış ve ona çok da kötü görünmeyecek bir model vermeyi başarmıştı. Biletim varsa hemen iade edip paranı geri almanı tavsiye ederim diye önerdi. Aa, su başını hayır anlamında iki yana sallarken koyu renk dalgalı saçları uçuştu. Biletim yok. Ha, şanslısın dedi sarışın. Bende iki tane vardı ve şimdi o akşamı tümden tekrar planlamam gerekecek. Ama hiç değilse parayı geri alıp sana bahsettim. O yeni çanta için kullanabilirim. Bana yeni çanta beğendiğinden mi bahsetmiştin? ''Peki ben neredeydim o sırada?'' ''Ya da belki bambaşka bir şey yapabiliriz.'' diye önerdi diğeri. Sarışın omzuna tıp tıp vurarak, mesela hafta sonu açılacak olan halı ve minder fuarını dolaşıp öğrenci evine bir şeyler bakarız. İnsanların ilgileri ne kadar farklı yerlere uçmuş diye düşündü Asu. Kendini ise bütün bunlardan tamamen kopmuş gibi hissediyordu. Aslında hepsini devre dışı bırakıp yoluna devam etmesi vardı ama arkadaşları iyi insanlardı ve onlara soğuk davranmış duruma girip üzmek istemiyordu. Neyse diye düşündü. Hiç değilse yeni makyaj dergilerinden veya ona benzer içi boş, parlıtılı ıvır zıvırlardan bahsetmiyorlar. "Ne kuzum sen iyi misin?" diye sordu sarışın birden Asu'nun gözlerine bakarak. Arkadaşın her zamankinden daha dalgın göründüğünü fark etmiş ve endişelenmişti. Parmağını alnına doğru uzatıp çevirerek sırıttı. Neler dönüyor bakayım o kafada bu kez anlat. Sadece yorgunum diye kabullendi Arasol. Önemli bir şey yok. Önümde de profesörün bilgisayarının başına oturup ona söz verdiğim çeviriyi halledeceğim bir akşam uzanıyor. Aman ne eğlenceli dedi diğeri. Siyah çerçevelerin ardındaki gözlerini yuvarlayarak. Düşünsene bir beceri geliştiriyorsun ve dönüp dolaşıp sana ceza haline geliyor. Vallahi kolay gelsin. Asu bir an için ona bakka kaldı. Espriyi anlamaya çalışmış ama o an için frekans tutturamamıştı. Pekala anlaşıldı dedi sonra. Silkinip her ikisini de birer kez kucakladı. Belli ki bugün dünyanın geri kalanıyla uyumu pek parlak değil. İkiniz de kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Uzaklaşırken el sallaştılar Asu beyaz önlüğünün düğmelerini ve kollarını tekrar önünde kavuşturdu. Binalar arasındaki park alanında esen sonbahar rüzgarı cildimiz soğuk soğuk ısırmaya başlamıştı. Ben de bir sorun var. Diye düşündü Asu. Gittikçe daha içine döndüğünü, yalnız kalmaya eğilimin arttığını en yakın arkadaşların bile yanındayken kendini emanet gibi hissettiğini görüyordu. Normalde gençlerin aile evinden ayrılma kültürün olmadığı bir doğa bölgesinde doğup büyümüştü genç kız. Buna rağmen daha fakülteyi bile bitirmeden evinden ayrılmış, kaynak olarak da yıllardır bu işçini harçlıklarından arttırarak unutmuş olduğu birikimini kullanmıştı. Birkaç hafta içinde kendine hiç değilse yarı zamanlı bir iş bulsa hiç fena olmayacaktı. Pediatri binasının kuzey kanadına geçip merdivenlerden ikinci kata çıktı. Profesör ona kendi çalışma odasının yedek anahtarını vermişti ama Asu geldiğinde kapı zaten açıktı ve adam da henüz odasından çıkmamıştı. Asu kendine bir fincan kahve hazırlayıp profesörün bilgisayarın başına geçti. Cihazın boğazına dek virüs yüklü olduğunu fark etti. Çalıştırmaya başlamadan önce aleti hijack programı programıyla güzelce taraması gerekecekti. ''Bunun için ayrıca teşekkürler.'' dedi profesör, öğrencisinin omuzun üzerinden bakıp ne yaptığını fark ettiğinde. ''Şimdi çıkmam gerekiyor. Sabah iş tamamlanmış halem aslamda bulacağıma dair sana güvenebilir miyim?'' Asu kahvesinden bir yudum alırken başıyla odunladı. ''Tabii hocam.'' Tarama özetinin listelendiği belgede şüpheli görünen bir satır daha yakaladı. Üzerine tıkladı, temizlenmesi için butonu çalıştırdı. Profesör, o hayvetli akademik pellerin birini sırtına aldı. Bu seferki daha koyu renkte, erkeksi bir modeldeydi. Bunun senin final noktanın üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını farkındasın değil mi? diye sordu. Yüzünde yandan çarklı bir gülümseme belirlerek. Asu istifini bozmaksızın yanıtladı. Başka final sınavım kalmadı hocam. Sadece dün akşam acilde tuttuğum nebet için bir imza gerekiyordu. Nöbet gecemi bir arkadaşım ile değiştirmiştim ama bizim grubun asistanı bunu pek hoş karşılamadı. Değiş tokuş için iyi bir sebebin var mıydı peki? Değişimi rica eden zor durumda kalan bir arkadaşım da hocam. Yardımcı olmayı reddetmek için iyi bir sebep bulamadım. Profesör güldü. <gülüyor> Anlıyorum. Çıkarken kapı arkasından kapatmadan önce Asu'ya baktı. Yarın asistanla görüşüp imzanı verletirim. Teşekkür ederim, dedi Asu. Gülümseyerek monitörüne geri döndü. O imza işini öyle ya da böyle bir şekilde çözeceğini zaten tahmin ediyordu. Ama bir kez olsun, gereksiz yere inat tutmuş bir amiriyle uzun uzun tartışmak zorunda kalmayacağını duymak iyi gelmişti doğrusu. Birkaç saat içinde profesörün kapanmasını istediği tüm konu çerçevesini toparladı. Arada sırada kendini böyle becerikli ve yeterli hissetmek güzel bir deneyim. Yazının son halini verip çıktıklarını aldı. Adamın çalışma masasının üzerine dikkatini çekecek şekilde bıraktı. Kim bilir kaçıncı kahvesini aldı. iyice çekerildi. Artık virüsten arınmış olan cihazın başına geçip bu kez keyif için nette sörfe başladı. Rastladığı haber akışlarından birinde büyük ilaç şirketlerine dair asitli bir eleştiri girilmişti. Tedavi edilmiş bir hasta kaybedilmiş bir müşteri demektir. Yani doğru galiba diye düşündü Asu. İnsanlar dünya çapında stratejilerle hasta edildiklerini ve öyle tutulduklarını farkına varmaya başladı. Tamam, sıkıntılı konu. E şimdi bunun içine çekilmesem iyi olur. Uzaklaş buradan. Bir başka haber akışında yeni model çatı üstü güneş panellerinin %30-40 oranında daha verimli oldukları bildirilmişti. Hemen yanındaki bir başlıkta ise evinde kendi yenilenebilir enerjisini ürettiği için tutuklanıp altı ay hapse mahkum edilen Minnesota'da bir adamın haberi vardı. Hayda, diye düşündü Asu. Gerçekten mi? Dalga mı geçiyorlar bu haberleri yayarken? İnsanların düşüncelerini istedikleri çizide tutmak için ibret olsun diye uydurdukları boş saçmalıklardan mı acaba bu da? Genç kız sıkıntıyla içini çekti. İşte yine o his gelip çöreklenmişti üzerine zihnin gevezeline meydan bırakırsan çok geçmeden ruh halini dengeden çıkarıyor tuah bir tehlike isyaymaya başlıyordu sanki birileri çıkıp umarsamazca hırksızlıklar edecek ve bu onların rahatça yanına kalacaktı kes şunu dedi asu kendi kendine kimse sana kötü bir şey yapmak için fırsat filan kollamıyor o anda odanın kapısı çalındı ve asu yerinden zıplattı Kapıya yanıt vermek için kalktı. Herhalde profesör için bir mesaj iletmesi filan gerekecekti. Ancak gelen kişi bu gece Aus'un orada olacağını bilen bir başka sınıf arkadaşıydı. Acilde o gecenin stajyer nöbetini üstlenmiş olan hafif kilolu kısa boylu bir gençti. Aus'un merhaba. Birkaç dakikanı rica etsem olur mu? Yabancı bir hastamız var. Halsiz ve pek tepki vermiyor. Zihin durumundan emin olamadık. Dil engelide cebası. Gelip bir göz atabilir misin? Devam edecek.